kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikatı gizleyenden daha zalim kim olabilir Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir İşte onlar bir ümmetti geldi geçti onların kazandığı kendilerine sizin kazandığınız da sizedir siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz